Soru Müslümanların Meryem oğlu İsa hakkındaki inancı nedir? Cevap Hamd yalnızca Allah'adır. Bizim Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkındaki inancımız Allah Teala'nın kitabı ve elçisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gösterdiği doğrultudadır. Biz İsa aleyhisselamın Allah'ın bir kulu ve kıymetli bir elçisi olduğuna, Allah Teala'nın onu kendisini birlemeye ve yalnızca kendisine ibadet etmeye çağırmak için İsrail oğullarına gönderdiğine iman ederiz. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! Hatırlar mısın? Meryem oğlu İsa, Ey İsrailo İsrailoğulları! Ben benden önce gönderilmiş olan Tevrat'taki şeyleri doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adındaki elçiyi, peygamberi de müjdeleyici olarak Allah'ın size gönderdiği bir elçiyim demişti. Fakat İsa'nın müjdelediği elçi Muhammed açık delillerle gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler. Allah Teala yine şöyle buyurmuştur. Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler muhakkak kafir olmuşlardır. Oysa Mesih, ey İsrailoğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Zira her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yerde ateştir zalimler için onları cehennemden kurtaracak yardımcılarda yoktur demişti. İsa Aleyhisselam Hristiyanların iddia ettikleri gibi ne bir ilahtır ne de Allah'ın oğludur. Nitekim Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler muhakkak Kafir olmuşlardır. Allah Teala yine şöyle buyurmuştur: Yahudiler İzehir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir ki kendilerinden önceki kafirlerin müşriklerin sözlerine benziyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar. İsa Aleyhisselam'ın henüz Beşik'teyken Allah Teala'nın kendisini konuşturduğu ilk sözü şu olmuştur. Beşik'teki çocuk dedi ki, Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı İncil'i verdi ve beni peygamber yaptı. Biz Allah Teala'nın İsa Aleyhisselam'ı, O'nun doğruluğuna dalalet eden mucizelerle desteklediğine iman ederiz. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene ihsan ettiğim nimetimi hatırla. Hani seni Cebrail ile desteklemiştim de sen hem beşikliyken, hem de yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, kuvvetli anlayış ve idraki, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş veriyordu Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun ölüleri benim iznimle dirilterek kabirlerinden hayata çıkarıyordun hani İsrail oğullarının ellerini senin üzerinden çekmiştim de seni öldürememiş fakat öldürdüklerini zannetmişlerdi kendilerine apaçık deliller mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi Biz İsa Aleyhisselam'ın kendisini ibadete veren genç kız olan Meryem'den babasız olarak dünyaya geldiğine ve bu olayın Allah Teala'nın kudreti karşısında imkansız olamayacağına iman ederiz. O ki bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der. O hemen olu verir. İntikim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Allah katında İsa'nın misali babasız yaratılması, hem babasız hem de annesiz yaratılan Adem'in misali gibidir. Allah onu Ademi topraktan yaratmış, sonra da ona beşer ol demiş, o da hemen olu vermişti. Allah Teala yine şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed! Hatırlar mısın? Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Şüphesiz ki Allah sana kendisinden bir kelimeyi Allah'ın ona ol demesiyle hemen olacak bir erkek çocukla müjdeler. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de şanı yüce ve kıyamet günü Allah katında yakın kılınanlardan olacaktır. O, Beşikte iken ve yetişkinlik halinde Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerle insanlara konuşacaktır. O aynı zamanda salihlerden olacaktır. Meryem bu işe şaşırmış bir halde, Rabbim dedi, Bana bir erkek eli değmediği, evli veya iffetsiz olmadığım halde nasıl çocuğum olur? Melek şöyle dedi, işte Allah dilediğini böyle yaratır. O bir işin olmasını dileyince ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Biz İsa Aleyhisselam'ın Yahudilere haram kılınmış olan bazı şeyleri onlara helal kıldığına iman ederiz. Nitekim Allah azze ve celle İsa Aleyhisselam'ın İsrail oğullarına şöyle dediğini haber vermiştir. İsa benden önce gelen tevratı doğrulayıcı olarak ve Allah tarafından size haram kılınan bazı şeyleri, Allah'tan bir hafiflik ve rahmet olsun diye size helal kılmam için geldim. Söylediğim şeylerin doğru olduğuna delil olarak size peygamberimizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve Allah'tan size haber verdiğim şeylerde bana itaat edin. Biz İsa Aleyhisselam'ın ölmediğine, düşmanları olan Yahudilerin onu öldürmediğine, aksine Allah Teala'nın kendisini onlardan kurtardığına ve onu canlı olarak göğe kaldırdığına iman ederiz. Nitekim Allah Azze ve Celle Yahudiler hakkında şöyle buyurmuştur.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 İsa'ya benzeyen birisini o zannederek çarmıha geldiler. Onun hakkında görüş ayrılığına düşenler işin doğrusundan şüphe ve şaşkınlık içindedirler. Onlar zanla uymaktan başka hiçbir bilgileri yoktur. Onlar İsa'yı öldürdüklerine kesin olarak inanmamakta, aksine bu konuda zanla dayanmaktadırlar. Bilakis Allah onu, İsa'yı bedeni ve ruhu ile kendi katına Kaldırmıştır. Ve onu inkar edenlerden temizlemiştir. Allah mülkünde güçlüdür. Her işinde hikmet sahibidir. Biz İsa aleyhisselamın kendisine iman edenleri, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile müjdelediğine iman ederiz. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur.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 Biz İsa Aleyhisselam'ın ahır zamanda yeryüzüne ineceğine, kendisini öldürdüklerini iddia eden düşmanları Yahudileri yalanlayacağına, kendisinin Allah veya Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden Hristiyanları yalanlayacağına ve onlardan İslam'dan başka bir dini kabul etmeyeceğine iman ederiz. Nitekim Ebu Ebu Hureyre'den rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki Meryem oğlu İsa'nın İslam şeriatını uygulamak üzere adaletli bir hakim olarak gökten aranıza bu ümmete inmesi, haçı kırması, domuzu öldürmesi, ve cizyeyi kaldırması pek yakındır. Mal öyle çoğalacak ki zekatı kabul edecek kimse olmayacaktır. Başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur. Meryem oğlu İsa'nın İslam şeriatını uygulamak üzere adaletli bir hakim olarak gökten aranıza bu ümmete inerek haçı kırmadıkça, domuzu öldürmedikçe, cizyeyi kaldırmadıkça ve mal çoğaldığından dolayı zekatı kabul edecek kimse olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Biz İsa Aleyhisselam'ın bundan sonra vefat edeceğine Müslümanların kendisinin cenaze namazını kıldıktan sonra onu defnedeceklerine iman ederiz. Nitekim Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamberler farklı annelerden dünyaya gelen erkek evlatlardır. Onların dini birdir. İmanlarının aslı birdir. O da tevhiddir. Anneleri farklıdır. Ben insanlar içerisinde Meryem oğlu İsa'ya en yakın ve en layık olan kimseyim. Çünkü benimle onun arasında peygamber yoktur. Şüphesiz ki o ahır zamanda yeryüzüne inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O ne uzun ne de kısa. Orta boylu, kızıl ve beyaza yakın tenli ve düz saçlı birisidir. Başına ıslaklık bulaşmamış olsa bile sanki başından su damlıyor gibidir. Yani başı temiz ve parlaktır. İsa hafif sarıya çalan iki elbise arasında yeryüzüne inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak ve bütün dinleri geçersiz kılacaktır. Öyle ki Allah Teala onun zamanında İslam'ın dışında bütün dinleri yok edecektir Allah Teala onun zamanında yalancı Mesih Teccali de yok edecektir yeryüzüne öyle bir güven gelecek ki develer aslanlarla sığırlar kaplanlarla ve kurtlar da koyunlarla otlayacak küçük çocuklarla ergenlik çağına gelen gençler yılanlarla oynayacaklar kimse kimseye zarar vermeyecektir Sonra İsa yeryüzünde Allah Teala'nın bilediği kadar bir rivayette 40 yıl kalacaktır. Ardından vefat edecektir. Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklar ve ardından da onu defnedeceklerdir. Biz İsa Aleyhisselam'ın kıyamet günü kendisinin ilah olduğunu iddia edenlerden uzaklaşacağına iman ederiz. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'ın dışında ibadet edilen iki ilah edinin diye sen mi söyledin buyurduğu zaman o, haşa seni tenzih ederim. Benim insanlara haktan başka bir şey söylemem bana yakışmaz. Hem ben bunu söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Çünkü hiçbir şey sana gizli saklı kalmaz. Sen nefsimde gizli olanı bilirsin. Halbuki ben senin nefsinde olanı bilemem. Şüphesiz ki sen gizlilikleri, gizli açık her şeyi hakkıyla bilensin. Benim onlara söylediğim senin bana emrettiğin şeyden başkası değildir. O da hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin, sözüdür. Aralarında bulunduğum sürece onların yaptıklarına şahit idim. Yeryüzünde ecelimi tamamlayınca ve beni canlı olarak göğe yükseltince, artık onların üzerine gizli olan amellerine sen gözetleyici oldun. Sen her şeyi hakkıyla görensin. İşte yukarıda saydığımız hususlar, Müslümanların Meryem oğlu İsa hakkındaki inancıdır. Nitekim Ubade bin Samit'ten Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına, onun bir olduğuna, ve hiçbir ortağının bulunmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, Cebrail vasıtasıyla Meryem'e ol diye emrettiği sözüyle olduğuna, ve onun Allah'ın yarattığı ruhlardan bir ruh olduğuna, cennetin hak olduğuna, ve cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse, cennetin sekiz kapısından hangisinden girmek isterse Allah Teala, ameli az da olsa onu oradan cennete girdirecektir. Allah Teala'dan bizi iman üzere sabit kılmasını ve iman üzere vefat ettirmesini niyaz ederiz. Amin. Soru, İsa aleyhisselam hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. İmran kızı Meryem, saliha ve takva ehli bir kadın idi. O kadar gayret ve azimle ibadet ederdi ki, ibadet ve taatte zamanında onun benzeri hiç kimse yoktu. Nitekim melekler Allah Teala'nın kendisini seçtiğini ona şöyle müjdelemişlerdi. Ey Muhammed hatırlar mısın? Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem Allah seni kendisine itaat etmen için seçti, seni her türlü kötü ahlaktan temizledi ve seni alemlerin kadınlarına tercih etti, üstün kıldı. Ey Meryem Rabbine itaate devam et. Huşu ile namaza dur, secde et ve ruku edenlerle birlikte sen de ruku et. Sonra melekler Meryem'i Allah Teala'nın kendisine bir çocuk vereceğini, onu ol kelimesiyle yaratacağını, onun da hemen olu vereceğini ve bu çocuğun isminin de İsa Mesih olacağını, onun dünya ve ahirette şanının yüce olacağını, İsrailoğullarına bir elçi olarak gönderileceğini, ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğreteceğini ve onun kendisinden başka hiçbir peygamberde olmayan bazı özelliklere ve mucizelere sahip olacağını müjdelemişlerdi. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur.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 Sonra Allah Teala, meleklerin Meryem Aleyhisselam'ı İsa ile müjde haber vermiş, İsa Aleyhisselam'ı şereflendirmesi ve onu mucizelerle desteklemesi hakkında şöyle buyurmuştur. Melekler İsa hakkında Meryem ile konuşurken onun şu sıfatlarını da ilave ettiler. Allah ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek. O da onlara şöyle diyecektir. Size Rabbiniz tarafından bir mucize ile gönderildim. Ben size çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapar içine üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Keza ben anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yediğinizi ve biriktirip sakladıklarınızı da bilirim. Eğer inanıyorsanız elbette bunlarda sizin için apaçık ibretler vardır. İsa keza ben, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve Allah tarafından size haram kılınan bazı şeyleri Allah'tan bir hafiflik ve rahmet olsun diye helal kılmam için geldim. Doğrusu ben söylediğim şeylerin doğru olduğuna delil olarak size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun ve Allah'tan size haber verdiğim şeylerde bana itaat edin. Şüphesiz ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnızca O'na ibadet edin, işte Dos doğru yol budur. Yaratma konusunda mutlak kemaliyet Allah Teala'ya aittir. O dilediğini nasıl isterse öyle yaratır. Nitekim o Adem Aleyhisselam'ı topraktan babasız ve anasız olarak yaratmıştı. Havva Aleyhisselam'ı ise Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden babasız ve anasız olarak yaratmış ve Adem aleyhisselamın neslini de bu baba ve anadan kılmıştır. İsa aleyhisselamı da babasız olarak sadece anadan yaratmıştır. Her şeyi yaratan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah Teala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselamın dünyaya nasıl geldiğini tam olarak Noksansız bir şekilde açıklamıştır. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, kitapta, bu Kuranda, Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp kendi evlerine göre doğu tarafında bir yere çekili verdi. Onlarla kendisi arasında bir perde geldi. Biz de ona ruhumuzu Cebraili gönderdik de, ona tam bir insan şeklinde görünü verdi. Meryem ilkildi ve ben senden bana bir kötülük yapmandan rahmana sığınırım dedi. Eğer Allah'tan korkup haramdan sakınan bir kimse isen, Cebrail. Ben sana günahlardan arınmış tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim, dedi. Meryem ona, Bana helal yoldan evlenme yoluyla bir tek erkek eli değmemiş ve ben iffetsiz bir kadın da değil iken nasıl oğlum olabilir ki? Cebrail, Meryem'e, Öyledir. Nitekim dediğin gibidir. Sana hiçbir erkek eli değmemiş ve sen iffetsiz bir kadında değildin. Ama Rabbin bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Ve artık bu levh-i mahvusta hükme bağlanmış olup bitmiş bir iştir dedi. Cebrail aleyhisselam ona böyle söyleyince Meryem Allah Teala'nın takdir ettiği şeye teslim olmuş. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Meryem'in gömleğinin yakasından üflemişti. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Cebrail aleyhisselam gömleğinin yakasından üfledikten ve üfürü onun rahmine ulaştıktan sonra Meryem ona,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 Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Derken Cebrail veya İsa ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. Haydi hurma dalını kendine doğru silkele Üzerine taze hurmalar dökülsün. Artık ye iç ve çocukla gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan ve sana bu konuda sorarsa ona ben Rahman'a oruç susma orucu adamıştım. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem aleyhisselam çocuğu İsa'yı kucağında taşıyarak kavmine gelmişti. Kavmi onu bu halde görünce kendisine gerçekten kötü bir iş yaptığını söylemişler ve bunu reddetmişlerdi. Meryem aleyhisselam onlara hiçbir cevap vermemiş ve bu çocuğu göstererek ona sorun, o size haber verecektir diye işaret etmişti. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Nihayet Meryem onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Kavmi onu bu halde görünce ona dediler ki, Ey Meryem, hakikaten sen çok kötü bir iş yaptın. Ey salih bir adam olan Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem sormaları ve onunla konuşmaları için çocuğu gösterdi. Onlar beşikteki bebekle nasıl olur da konuşuruz dediler. İsa aleyhisselam beşikte bir bebek olmasına rağmen onlara hemen şöyle cevap verdi. Derken bebek, ben Allah'ın kuluyum dedi. O bana kitabı İncil'i verdi, Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım beni mübarek, Hayır ve faydası bol kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namazı, Devamlı ve vaktinde kılmamı, Ve zekatı farz kıldı. Anneme saygılı, Hayırlı evlat kılıp, Asla zorba, bedbaht ve hayırsız biri yapmadı. Doğduğum günde, Öleceğim günde, kabirden kalkıp dirileceğim günde selam üzerime olsun. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu şeyler Allah'ın kulu ve elçisi olan Meryem oğlu İsa aleyhisselamın kıssasıdır. Fakat ehli kitap Yahudi Hristiyanlar onun hakkında görüş ayrılığına düştüler. Nitekim onlardan bir kesim Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur dediler. Başka bir kesim Meryem oğlu İsa üç ilahtan biridir dediler. Başka bir kesim ise Meryem oğlu İsa Allah'tır dediler. Başka bir kesim olan müminler ise onun hakkında Meryem oğlu İsa Allah'ın kulu ve elçisidir dediler. İşte bu sonuncusu hak olan sözdür. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! işte hakkında Yahudi ve Hristiyanların şüphe ve tartışmalara girdikleri sana vasfını ve haberini anlattığımız Meryem oğlu İsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. Allah'ın kullarından evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. O bir işi yapmak istedi mi? Ona ol der. O da hemen ulu verir. Ona hiçbir şey engel olamaz. İsa kavmine dedi ki: İyi bilin ki, sizi ona ibadet etmeye çağırdığım. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbidir. Öyleyse yalnızca Ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur. Sonra Onun hakkında bir takım gruplar Yahudi ve Hristiyanlar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Artık gerçeğin meydana çıkacağı o büyük dehşetli güne şahit olduğu zaman, olunduğu zaman, inkar edenler helak olsunlar. İsrailoğulları dost doğru yoldan sapınca, ve Allah Teala'nın çizdiği haram sınırlarını aşınca zulmedip yeryüzünde bozgunculuk çıkardılar. Onlardan bir kesim ölümden sonraki yeniden dirilişi, hesabı ve azabı inkar ettiler. Sonlarının ne olacağını hesap etmeden dünya zevklerine daldılar. İşte o zaman Allah Teala Meryem oğlu İsa'yı onlara bir elçi olarak gönderdi. İsa Aleyhisselam onlara Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştir.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 Allah Teala bir hidayet ve nur olması, Tevrat'ta onları tasdik edici olması için İsa Aleyhisselam'a İncil'i indirmiştir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona da hem kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik etmesi hem de takva sahiplerine muttakilere hidayet ve öğüt olması için içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i verdik. İsa aleyhisselam kendisinden sonra Allah tarafından gönderilen ve adı Ahmet olan bir elçinin peygamberin geleceğini müjdelemiştir. O peygamber de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur.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 ve onları Tevrat ve İncil'in hükümlerine göre yaşamaya davet etmeye Onlarla tartışmaya ve onların izledikleri yolun bozukluğunu onlara açıklamaya başlamıştı Onların bu konuda inatlarını görüp onlardaki inkarın küfrün belirtilerini hissedince kalbine şöyle seslenmişti Allah'ın dinine yardım etmede kim benimle beraber olacak demişti Sayıları 12 olan havariler kendisine iman etmişti Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini istediğince Allah'ın dinine yardım etmede kim benimle beraber olacak dedi. Havariler Allah'ın dininin yardımcıları biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahit ol. Ey Rabbimiz indirdiğin kitaba İncil'e iman ettik ve elçine İsa'ya uyduk. Sen de bizi birliğini ve vahdaniyetini ve peygamberlerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz dediler. Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı onun kudretini hatırlatan, ruhu eğiten, Allah'a ve ahiret gününe imanı ortaya çıkarıp canlandıran büyük mucizelerle desteklemişti. Nitekim İsa Aleyhisselam çamurdan kuş şeklinde benzer bir şey yapar içine üflerdi. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverirdi. Yine anadan doğma körü ve abraşı iyileştirir, Allah'ın izniyle ölüleri diriltirdi. İnsanlara evlerinde ne biriktirip sakladıklarını haber verirdi. Bunun üzerine Yahudiler Allah Teala'nın kendilerine peygamber olarak gönderdiği İsa Aleyhisselama düşmanlık etmeye, insanları ondan yüz çevirtmeye, onu yalanlamaya ve annesini zina etmekle suçlamaya başladılar. Yahudiler zayıf ve fakir kimselerin kendisine iman etmeye ve onun çevresinde toplanmaya başladıklarını gördüklerinde onu öldürmek için tuzak kurdular. Romalıları onun aleyhine kışkırttılar ve İsa'nın davetine izin verdiği takdirde hükümdarlığının yok olacağı konusunda Roma imparatoruna şüphe vermeye çalıştılar. Bunun üzerine Roma İmparatoru bir ferman çıkararak, çıkararak İsa'nın yakalanmasını çarmıha gerilmesini emretti Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden münafığı İsa Aleyhisselam'a benzetti bunun üzerine askerler onu İsa Aleyhisselam olduğunu zannederek yakalayıp çarmıha gerdiler böylece Allah Teala onu çarmıha gerilmekten ve öldürülmekten kurtardı nitekim Allah, Allah Teala Yahudiler hakkında şöyle buyurmuştur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 her işinde hikmet sahibidir. İsa aleyhisselam ölmemiştir. Aksine Allah Teala onu katına yükseltmiştir. Kıyamet gününden önce yeryüzüne inecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine tabi olacaktır. İsa aleyhisselamı öldürdüklerini ve onu çarmıha geldiklerini iddia eden Yahudileri ve kendisi hakkında aşırıya giderek o Allah'tır veya o Allah'ın oğludur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 Mal öyle çoğalacak ki zekatı kabul edecek kimse olmayacaktır. İsa Aleyhisselam kıyamet gününden önce yeryüzüne inince ehli kitap kendisine iman edecektir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ahir zamanda İsa'nın yeryüzüne inmesinden sonra ehli kitaptan ölümünden önce herkes ona iman edecektir. Ona iman etmeyen hiç kimse kalmayacaktır. Kıyamet gününde İsa kendisini yalanlayana ve tasdik edene şahitlik edecektir. Meryem oğlu İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Allah Teala onu İsrailoğullarına doğru yol göstermesi ve onları yalnızca Allah'a ibadet etmeye çağırması için göndermiştir. Nitekim Allah Teala Yahudi, Yahudi ve Hristiyanlara şöyle buyurmuştur: Ey ehli kitab, kitap, dininiz konusunda haddi aşmayın ve Allah hakkında haktan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi ve Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin Allah'a ve elçilerine iman getirin. İlahlar üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak Allah yeter. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söylemek çok tehlikeli bir söz ve büyük bir münkerdir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. O kâfirler Rahman evlat edini dediler. Siz bunu söylemekle çok çirkin bir şey ileri sürdünüz ki neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Rahmana evlat isnat etmelerinden dolayı. Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde kim varsa kıyamet günü hepsi Rahman'a zelil bir kul olarak gelecektir.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 Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yerde ateştir. Zalimler için onları cehennemden kurtaracak yardımcılar da yoktur demişti. Her kim Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın oğlu olduğunu veya üç ilahtan biri olduğunu söylerse kafir olur. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Hristiyanlardan Allah üç ilahtan biridir diyenler kafir oldular. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kafir kalanlara mutlaka acıklı bir azap dokunacaktır. Bu sebeple Meryem oğlu İsa, Mesih bir anneden dünyaya gelen, yen içen, Ayağa kalkan, uyuyan, acı duyan ve ağlayan normal bir insandı. İlah ise böyle şeylerden münezzehtir. O halde Meryem oğlu İsa Mesih nasıl ilah olabilir? Aksine o Allah'ın kulu ve elçisidir. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir elçidir. Nitekim ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir kadındı. Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Ey peygamber, bak, biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelenip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar. Yahudiler, Hristiyanlar, haçlılar ve onlara uyanlar, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, Meryem oğlu İsa Mesih'in dinini tahrif edip değiştirdiler ve şöyle dediler. Allah insanlığı kurtarmak için öldürülmek ve çarmıha gerilmek suretiyle oğlu Mesih'i feda etti. Bu sebeple bir kimsenin dilediğini yapmasında bir sakınca yoktur. Çünkü İsa bütün günahı, Günahları üstlenmiştir. Onlar bunu Hristiyanlar arasında yaydılar. Hatta bunu inançlarından bir bölüm haline getirdiler. Bütün bu söylenenler batıl ve Allah Teala'ya iftira ve onun hakkında bilgisizce konuşmaktır. Aksine herkes yaptıklarının rehini ve esiri olacaktır. İnsanların hayatı üzerinde yürüyecekleri düzgün bir metot üzere olmadıkça, ve helal ve haram sınırlarını bilmedikçe düzelmez. Bakın onlar nasıl ve yalan isnat ederek Allah Teala'ya iftira ediyorlar ve Allah Teala hakkında hak olmayan şeyi söylüyorlar. Nitekim Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenler ''Hahamlar helak olsunlar. Onlar elleriyle yazdıklarından dolayı helak olsunlar. Onlar kazandıklarından dolayı helak olsunlar.'' Allah Teala Hristiyanlardan İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine göre hareket edip ona göre yaşayacaklarına dair kesin söz almıştı. Fakat onlar bunu değiştirip tahrif ettiler ve kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Sonra da ondan yüz çevirdiler. Bundan dolayı Allah Teala dünyada aralarına düşmanlık ve kin salmakla ahirette de onları şiddetli bir azaba çarptırmak ve cezalandırmıştır. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Biz Hristiyanlarız. İsa Mesih İsa Mesih'e uyanlardan, diyenlerden de peygamberlerine uymaları ve ona yardım etmeleri konusunda kesin söz almıştık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden bir unuttular. Ona göre hareket etmeyi bıraktılar. Bu yüzden biz de onların aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Allah hesap günü dünyada yapmakta olduklarını onlara haber verecektir. İsa aleyhisselam kıyamet günü alemlerin Rabbinin huzurunda duracak. Rabbi herkesin gözü önünde ona İsrailoğullarına ne söylediğini soracaktır.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 Adaletinle onlara dilediğini yaparsın. Eğer onları rahmetinle bağışlarsan, sen mülkünde, güçlü, mülkünde güçlüsündür. Her işinde hikmet sahibisindir. Allah Teala İsa Aleyhisselam'a uyan ve iman edenlerin kalplerinde şefkat ve merhamet yaratmıştır. Onlar Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme iman eden müminlere sevgi ve muhabbet beslemekte başkalarından daha yakındırlar. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Ey Peygamber! Sen düşmanlık bakımından insanlar içerisinde iman edenlere en şiddetli olanların inatları, inkarları ve hakkı küçük görmeleri sebebiyle Yahudiler ile müşrikler Allah'a ortak koşanlar olduğunu bulursun. Onlar içerisinde iman edenlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Çünkü onların içerisinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar hakkı kabul etmekten büyüklük taslamazlar. Meryem oğlu İsa, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerin sonuncusudur. Allah Teala ondan sonra İsmail aleyhisselamın soyundan olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebi ve Resullerin sonuncusudur. Evet, burada bir diğer başla geçiyoruz. O başla e, geçmeden ben burada bırakıyorum bu kitabın birinci bölümünü. O başlıkta İsa aleyhisselamın yaratılışı nasıl gerçekleşmiştir? E, onu da daha sonra ee, okuyayım inşallah. Ee, hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Esselamun ve Rahmetullah ve Berekatuhu.